Bismillah, alhamdulillah, as-salātu wa salam ders 6. ders. Biz inşallah bu dersin tamamında hazanın müennesi olan hazihiyi harficerlerden li harficerini ve müennes kelimeyi göreceğiz. Şimdiye kadar gördüğümüz kelimelerin büyük çoğunluğu müzekker kelimelerdi. Şimdi müennes kelimeleri veya müzekker olan bir kelimeleri nasıl müennes yapabileceğimizi öğreneceğiz. Dersimizin konusu, ana konusu hazihi. Müfred, müennes ve yakın için ismi işarettir. Hazanın zıttı, cins olarak zıttı. Hazaya müfred, müzekker yakın için demiştik. Hazihi ise müfred, müennes yakın için ismi işarettir. Müennes yani dişi. <gülüyor> Hazibnu Hamidin ve hazihi bintü Yasirin. Bu Hamidin oğludur cümlesinde haza mübteda, ibnu Hamidin haberdir. Hatırlatalım, izafet terkibinde asıl olan kelime tamlayan, tamlanan olan kelimedir. Yani muzaf olan kelimedir. Buradaki e, ibnun kelimesi bir yani İbnun kelimesi müfret ve müzekker olduğu için ondan işaretle haza dedik. Devamında ise bin Yasir'in terkibinde bin kelimesi muzah olan kelime yani asıl kelime olduğu için yasirin kızı bahsed kızından bahsedildiği için ona da işaretlerek hazih dedik. Dolayısıyla kendisinden bahsettiğimiz Müzekker şahsı Haz'a'yı kullandık. müennes şahsı veya nesnesi Haz'i'yi kullanacağız. Hazep ibn Hamid'in bu Hamid'in oğludur. Ve Haz'i bint-i Yasir'in ve bu Yasir'in kızıdır. Peki. Manaları aynı. Yakın için kullanılır. işaret ismidir. Tek farkları Haz'a, Müzekker şahıs ve nesneler için. Haz'i, müennes şahsı ve nesneler içindir. <gülüyor> İbn Hamidin carisun ve bint Yasirin vâkıfet vâbetün. Hamidin oğlu oturandır. Oturmaktadır. Ve Yasirin kızı ayakta durandır. Ayakta durur. Dikilendir yani Bu önce vâbetün idi değil mi? Vâbetün idi, vâbetün Neden? Çünkü isim cümlesinde bir kaide vardır. Müptedanın cinsi neyse haber de ona uygun olarak gelir. Müptedanın cinsi neyse haber ona uygun olarak gelir. İsim cümlesi iki, ö, asıl öğeden oluşuyordu. Müpteda ve haber. Müpteda cümleye başlanılan, giriş yapılan kelime demekti Haber de müpteda hakkında bize bilgi veren kelimelerdi. Kelime veya kelimeler topluluğuydu. Bu müttehayi ile haber arasında e, cinsiyet birliği olur. Bakalım şimdi İbn Hamid'in müzekker olduğu için Câlisun müzekker geldi onun haberi. Hamid'in oğlu Oturandır. Devamındaki cümlede Bin Yasir müennes olduğu için onun haberi de Wağif'un şeklinde müzekker değil de Wağif etün şeklinde müennesdir. Müzekker kelimenin sonuna müenneslik t'sine getirdik. Kapalı t'yi müennes oldu. Vavıfetün. Mesela calüsün oturan diyecek olsaydı calisetün diyecektik. Evet. Hep müenneslerde evet. Müzekker kelimenin müennes oluşu sonuna kapalı t'ye getirmeklerdir. Men hadihi bu kimdir? Yani yani bu yakındaki müennes şahıs veya nesne, nesne olmaz, menden dolayı Bu yakındaki, yakında bulunan müennes kişi kimdir? Sorusunun cevabı, hadihi uhtun mühendisi olarak geldi. Bu mühendisin kız kardeştir, uht. Ehun'un zıttı, ehun erkek kardeştir, uhtun kız kardeşi. Bu mühendisin kız kardeşidir. Ohdun kelimesi mühendis olduğu için ile işaret ettik. Devam. Ehiye eydan mühendis cümlesinde yukarıdaki cümleyle bir alaka irtibat var. Ondan dolayı zamir kullandı. Mühendisin kızı demiyoruz da o diyoruz. O derken ne yapacağız? Hümey'i kullanacağız? Hiye'i mi kullanacağız? çünkü dişi olduğu için. için. Hiye yani o. Yani Hümeyni. mühendisin kız. Az önceki cümlede geçen kişiyi. Eydan aynı şekilde. Aynı onun gibi mühendis etün, mühendis midir? Demek ki mühendis sizin kız kardeşinden bahsederken o da kardeşi gibi erkek hani mühendisinin ya. Mühendis gibi erkek kardeşi olan mühendis gibi bir mühendis midir derken de hiye mübteda mühendisetunun haberi. Dolayısıyla ona uygun olarak mühendisin değil de mühendisetun olarak gelecek. O bayan da mühendis mi demek için mühendisun kullanamayız. Mühendisetun diyeceğiz. Değil mi? Evet. Buradaki eydan ise Türkçedeki de da bağlacı var ya bağlacı. Yani şu kalem bende de ki de eki değil de sen gittin ben de gittim de ki de ayrı yazılan. Evet. Ve aynı şekilde senin gibi veya gibi ifade eden bağlaç eydan de da veya aynı. Gibi o da ama. mühendis. O da mühendis. Evet. O da mühendis. Bunu o değil de sen deseydi. Sen de mi mühendissin? Neydi? Sen de mi? Yani sen de onun gibi mühendis misin? Gibi bir mana çıkıyor. Bildiğimiz e, gibi. Için. Canlı için oluyor. Eydan mı? Evet. Cansız. Eydan e. kullanılır. Canlı için cansız. kullanılır. Evet. Cevap. Sen de mühendis misin? Sorusunun cevabı. La... Oda sen değil düzeltiyorum. Oda mühendis midir? Ee, sorusunun cevabı lahie tabibetün. Hayır o doktordur. Bayan doktor Tabii bunun değil de tabibetün. Neden? Çünkü müpte yani mühendis. Dolayısıyla haberi de ona uygun olarak mühendis gelecek. Şimdi bu hazihinin canlılar için kullandığını gördük. Şimdi canlısı açık olanlar <gülüyor> örnek seyyaretu men hazihi <gülüyor> seyyaretu men seyyare kelimesi menen muzaaf kimin otomobili hazihi bu. bu bu kimin otomobilidir cümlesinde bayan yok kimin otomobili derken ki otomobil kelimesinden bahsediyoruz asıl olan kelime neydi muzaaf değil miydi <gülüyor> O men, men'in yerine kim koyarsak koyalım. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin veya bir topluluk. Önemli değil. Asıl olan kelime muzaaf kelimeye. Dolayısıyla muzaaf kelimeye işaret eden kelimenin cinsi muzaafa uygun olacak. Seyyaretun men hazihi. Bu kimin otomobilidir? Nitekim cevapta müzekker geldi. Yani muzaaf-ı olan kelime müzekker geldi. Hazihi seyyaretül müdiri, bu müdürün otomobili Müdür müzekkerdir Ancak bizi ilgilendirmiyor. Niye? Çünkü müdürün kendisi değil, müdürün nesnesi, muzafı olan kelime bizi ilgilendiriyor. Hazihi seyyaretül müdiri dedik. Bundan dolayı. Yani asıl olan kelime seyyaretün kelimesi olduğu için müdürün otomobili'nin cinsiyeti ilgilendiriyor bizi. O da müenessik tesninden dolayı müeness ise işaretlemeli hazih olacak müpteda haber ilişkisi. Tamam mı? Anlaşıldı mu? Hı hı. Peki. Hâzihi seyyâretül müdîre. Burada seyyâretü yerine mesela e, miftâhü olsaydı miftâhül müdir olsaydı işaret zamiri olarak neyi kullanacaktık? Hâzâ'yı kullanacaktık. Hı hı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki, seyaret kelimesinin yerine yani menes olan seyaret kelimesine müftahun kelimesi olsaydı, müzekyer olsaydı. Yani müdürün anahtarını sorsaydı. Allahım. Ona işaret zamir olarak hazayim hazayim kullanacaktı. <gülüyor> <gülüyor> müftahun menes. Hazayim zaten. Müzekyer. Müzekyer dolayısıyla hazayim. Teylem. Burada da yukarıda canlılar için kullanılmıştı hadihi, işaret zamiri burada cansız için kullanıldı. Yani akil ve gayri akiller için işaret sıfatları zamirleri ortak kullanılır ortak demiştik. Mi? Burada o e, kullanımı gördük. Devam ediyoruz. ma hadihi Buradaki ma'dan sorulan nesnenin cansız veya gayri akil olduğunu anlıyoruz değil mi? Hı hı. Akiller için men, men. kullanıyordu. Men. Gayri akiller için ma kullanıyordu. Dolayısıyla bu cümlenin manası bu yakındaki müennes nesne nedir? Dir, değil mi? Mahazihinin manası nedir? Bu ma nedir? Ne? Şey. Ma hazihi bu yakındaki müennes ma nedir? Cansız veya gayrakil şey. Dolayısıyla Mahazihi bu nedir'i biz açarsak, açacak olursak ya. bu yakındaki müennes, cansız nesne veya gayrakil nesne nedir? Cevap Hazihi mikvatun. Bu ütüdür. Hazhi mikvatun bu ütüdür. Devam. Limen hazhi, limen hazhi bu kimindir, kime aittir? Li aidiyet, li harficeri geldi burada, li harficeri. Sonun mebni olan olmayan kelimeleri tesra yapar. Ama sonu mebni olanlara bir etkide bulunmaz harf tamamı. Mebni ve muğrep. Kavramı gelişelim şimdi. Mebni ve muğrep. Mebni yazalım bunu. Mebni kelime veya mebnilik diyelim. Mebni diyelim. Önemli değil. Mebni sonu Son harekesi başında bulunan amil kelime sebebiyle değişmeyen kelimelerdir. Başında bulunan amil, amil amel eden amil kelimeler. Başında bulunan tekrarlar mısın Cengiz abi? Başında bir şeyler bahsetmiştik de biz zahmliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Başında bulunan amel kelime sebebiyle son harekesi değişmeyen kelimeler. Örnek. Hala. Örnek. Hadi. Örnek. Ma. Örnek. Men. Men. Bunların son hareketleri başında ne olursa olsun, sonları değişmeyen kelimelerdir. Harekeleri değişmez. Başına harficer gelse, harficer ne yapardı? Başta kelimelerin Kesrar. son harikasını Kesrar. kesre yapmalı. Bunlara bir etkide bulunmaz. Ente. Bu, bu örnekleri yazabiliriz. Emte, ene, zamirler. Evet. evet. Örnek çok. Yere geldikçe inşallah bahsedeceğiz. Şimdi mebniyilik ve muuretlikten bahsediyoruz. Onların tanımını ve örneklerini yere geldiği için. <gülüyor> Bunlar mebni kelimelere örnek. Hızlı geçelim. Murep ise murep. Sonu başında virgül tabii. Sonu başındaki amil sebebiyle değişen kelimelerdir. Mebliğin zıttı yani. Örnek Muhammedun Başındaki amin sebebiyle sonu değişen kelimelerdir. Zaten bir kelime ya mebdiyed ya muhreddir. Evet. Muhammedun bunun örneği özellikle dışından bir de ee, genel bir isim verelim. Başımdan çağırın. De. Değişim. Radyolun. Bunlar ikisi monsalif isim örnek. Bir de gayrı monsalif örnek verelim. Ee, mesela... Mesela... De. Meryemuh. özel isim, genel isim Kımaneksi Musalip bir daha gayrı Bu kelimelerin sonları başlarındaki amil sebebiyle amil dediğimizde kendisinden sonraki kelime etkide bulunan, ona değişikliğe sebep olan kelimeler demektir. Bazıları ötre yapar, bazıları esre yapar, bazıları fetha yapar. Evet. Bunlar daki hazâ hazîhi man medniy kelimelere örnek Muhammed'un Râjûlû ve Meryem'i ise mu'rep kelimelere örnek şimdi li man anlatacağımız bahse Geçebiliriz li harfi kendinden önce gördüğümüz diğer harfi gibi ve bundan sonra göreceğimiz diğer harfi ciler gibi mebni kelimelerin sonu cer eden Hiç itiraz gelmiyor. mebni kelimelerin sonu cer eden harf cerdir diyeceğim de Mureb, şey <gülüyor> işte burada olmalı. böyle olmalı. Muaref kelimelerin sonu cer eden, mebni kelimelere hiç dokunamayan haliyle harf cerlerden bir harf cerdir. Aidiyet, sahiplik ifade eder. Kimin veya ee, kim için diye buradaki cümleye göre manalandırabiliriz. Kim? Buradaki men'e muzaaf ya, bir men'in başına geldi ya, onun dolayı kimin dedik? Buna Türkçe'de ne diyoruz? İyelik. İyelik takısı. Çok güzel. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların. Şeklindeki iyilik taks da o manaya da verir. Yelik taksı. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların veya kimin gibi neyin gibi okulun gibi. Veya için manası verir. Leke mesela senin için gibi yeri geldikçe inşallah bahsederiz. Buradaki manası limen hazihi bu müennes şey kimindir? Veya kime aittir? Cevap hazihi li halidin. Bu müennes şey her neyse bahsedilen bu müennes şey halidindir. Halide aittir. Biraz sonra örnekler gelecek lillahi semavatu vel ard ver iftarına. Gökler ve yerler Allah'ındır. Allah'a aittir. Lillahi liya harfi kullanır. Doğru. Evet. Şimdi yukarıdaki limendeki men mebni kelimelerden olduğu için Li harfi ona bir etkide bulunmadı. Ama halit kelimesi muuret kelimelerden olduğu için lihali din oldu. Diğer harfizlerler gibi. Anlaşımca bir şey var mı? Biz muğrep ya da öbni olduğunu nasıl anlayacağız abi? Yaz diyor ya, muğrepleri. Bu, bu kadar mı kelime var <gülüyor> Arapça'nın? <gülüyor> Ar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> muğrep kelimeler hmm. e, en çift ötre olur. Ötreli tembihli olur. Ben niye o da mergen? yanlış. Haftalık dersi yoktu o zaman arkadaşlar. Haftadan gene hatırladım. Biz sana sunacağız. Evet. Nasıl teminli olurdu? Sanki Bunu ezberleyeceğiz. Ben, ben, ben ver. İki ötreli temin varsa o kesin murettir. Diğerlerini ezberleyeceğiz. Zaten çok büyük çoğunluğu iki ötreli temin olur. Kelimelerdir. Evet devam edelim. Burayı anladık mı? Men ve Halid'in <gülüyor> men mebni olduğu için diğer harfcilerde etkide bulunmadı. Halid muğrep olduğu için diğer harfcilerde olduğu gibi sonu kesralandı. <gülüyor> Fi'de ne yapıyorsak ilada alada ne yapıyorsak minde ne yapıyorsak lide aynısını yapıyoruz. Yeter ki başında bulunur kelime muğrep olsun. Mebni ise zaten bir şey yapmıyor. E darrâcetu Enes'in hâzihi. Bu Enes'in bisikletimidir? Darrâce bisiklet. Bu Enes'in bisikletimidir? Buradaki asıl kelime darrâce mi Enes mi? Darrâce. olduğu için derrace. hâzihi dedik. Değil mi? Enes'ten bahsetseydik, tamlanan kelime Enes olsaydı o zaman derrace. hâza diyecektik. Bu Nesin bisikletimi cevap la hazhi derracetan amarin. Hayır, bu amarin bisikletidir. Devam, hazhi cedidetün. Bu yenidir. Hazhi cedidetün. Cedidunu görmüştük. Hazhi dolayı onun neden seveceğiz? Bisikletten Cedidetin. bahsettiği için. Bisikletten bahsettiği için hazihi dedik. Dolayısıyla haber de uygun olarak gelecek. Cedidun değil de Cedidetun dedik. Bu yenidir. Ve derracet Enes'in gadimetün ve Enes'in bisikleti ise eskidir. Gadimun idi. Gadimetün oldu. Neden? Çünkü Enes'in bisikleti müennes. Yazılım olarak. Mükteda ve haber cinsiyet olarak birbirine uyacak. Bunu bir daha hatırlatalım. Hâzihi sa'atü aliyyin. Bu Ali'nin saatidir. Hiye cemiletün cidden. Ali'nin saatinden bahsettiğimiz için zamir olarak hiyeyi kullandık. Haber olarak da dolayısıyla ona uygun olarak mühennet gelecek. Hiye cemiletün cidden. O cidden gerçekten güzeldir. Buradaki cidden tekit ifade eder. Kuvvet verir yani. Ma anlama, manaya kuvvet katar. Türkçe'de kullandığımız gibi. Yok. Falanca ee, geldi. Cidden geldi mi? Manayı kuvvetlendirmek isteği gerçekten geldi. Veya yeminle. Bazı keli kullanılan kelimeler manayı kuvvetlendirir. Bu cidden gibi kelimelerde bunlardan. onlardan. Hâzihi <gülüyor> mil ve هذه قدرون bu kaşıktır min aga'tün kaşık ve bu tenceredir gıdrun tencere demiştik ki bazı kelimeler hakiki müennes'tir ancak bunlar ancak ezberlemekle öğrenilir gıdrun kelimesi yazılışta müzekkerdir ancak aslı müennes kelimelerden bu ezberlenecek bunun başka öğrenme yolu yok. Gıdrun, müennes kelimelerdendir. Bundan dolayı ona hazihiyle işaret ettik. Bu kaşıktır ve bu tenceredir. El mil agatü fil gıdri. Kaşık tencerenin içindedir. El mil agatü fil gıdri. Kaşık tencerenin içindedir. Hâzihî bagaratül Fellahi Bu çiftçinin ineğidir. Bakara Bilmiyorum. inek. Zaten bu isimde bir de sure var biliyorsunuz. Bakara suresi. Onda Yahudiler inenden bahsettiği için isim almıştır. Sûre. Bunu öğrenmiş olduk. Bilmiyorum. Nani Derslerimize bahsetmiştik. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> <Hadi>, Bakara <orada gülüyor> isminin Bakara olduğunu <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> o suredeki geçen e, kısa <gülüyor> Tamam. <biliyor musun>? Evet. <gülüyor> sure, surelerin isimleri kendisine geçen bazı kelimelerden ve olaylardan gelmiştir. Evet. Bakara suresi oradaki Yahudilerin ineğinden onlara kesinleşen inekten bahsettiği için o şey isimlendirilmiştir. Bakara Bakara Tün İnek demek. Fellah ise fellahun çiftçi. Burada izafet terkibi var. Bagaratul fellahi, çiftçinin ineği. Bu çiftçinin ineğidir. Allah Allah. Allah Allah. <gülüyor> çiftçi. Bu, Buyur. Kâfirdir, çiftçinin var. Buyur. Çiftçinin. Örteliyor Hmm. kafir Arapça örten, kapatan mağarasında çiftçilere evet, de bir şey kef yok. Duymadım daha önce olabilir. Öküyor, ha, hmm. <gülüyor> kafir mutlak manada öyle kullanmaz da <gülüyor> kefera fiili o kelimelerle örtüyor, üstünü örtüyor diye kullanılır. Haza enfun Haza enfun ve haza femun Bu burundur. Enf evet. <gülüyor> Enfun burun ve haza femun, femun ve bu ağızdır. Zaten resimlerde var. Dolayısıyla bu iki kelimenin biz haza'dan dolayı müzekker olduğunu hali üzere olduğunu anlıyoruz. Devamında hazihi uzunun ve hazihi aynun. Bu kulaktır uzun. Bu kulaktır ve bu ayn gözdür cümlelerinde uzun ve aynı kelimelerinin müzekker gibi yazılan ancak aslı mühennes olan kelimelerden anladık. olduğunu anladık. Hazihiden dolayı. Ve bunu artık ezberleyeceğiz. Bu kelimeler kullanmamız gerekirse Hazih'i kullanacağız. Çift olan vücut ağzı var. Ahmet Doğru. Güzel demiş. Vücuttaki çift organlar mühennestir. Tek organlar müzekkerdir. Göz, kulak, kol, ayak el nesdir el ayak müennestir. dişidir yani <gülüyor> burun aynı şey geliyor mu burun çift e, çift ise eğer müennes <gülüyor> tekse düzektir burun da iki tane boşluk olması delik değil burun <gülüyor> organ saç <gülüyor> kaç <gülüyor> organ vücuddaki <gülüyor> <gülüyor> çift organlar çift organlar müennestir. saç da tek <gülüyor> saymamız lazım <ağzını gülüyor> peki baştan aşağı söyleyelim de göz Kulak El Ayak Kırmak çok <gülüyor> Güzel Evet Bu kulağınıza eresin Çift organlar mühendis Uzun ve aynun Uzunun ve aynın mühendis hemen devamında ve hadihi yedun ve hadihi reclun ve bu eldir yed yedullahi feva edihim ben Allah azze ve Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir yed el ve hadihi reclun ayak mı bu da ayak evet. bu ayaktır. Bunlar da gene müzekker gibi olup ancak asli yönesi olan kelimelerdendir. Temarinu, alıştırmalar. Birinci alıştırma. Mahaza. Bu nedir? Hanım <gülüyor> Ağda Mescudu ve Hazih Medreset'in. İkinci birinci. Bir arkada geçiyor hocam. Ben de tam tersi. Önce birinci olarak bu arkadaki resimli alıştırma var ya o var bende. O zaman onu okuyalım. İkra vektub. Oku ve yaz. Cümlesinde. ikra emir fiil. Emir fiilin hemzesi hemzeyi basıldı. Başta geldiği için hemzeyi okuduk. vektubdaki hemzeye Müze yasıldır. Emir Filosof'un Orta kardeşim okumadık. okumadık. Ve kutup. Haza mescidun ve hazihi medresetün. Mescid müzekker olduğu için bu mescittir derken haza, medrese kelim olarak müennes olduğu için bu okuldur derken hazihi medresetün dedik. Bu okuldur ve bu şey bu mescittir bu okuldur. Men hazihi bu yakındaki müennes akıllı kişi kimdir? Manasına. Bu kimdir? Hâzîh-i Uk'ta Abbasin. Bu Abbas'ın kız kardeşidir. Hâzîh-i Uk'ta Abbasin. Hâzâdîkûn ve hâzîhî decâcetûn. ve hazihi decacetün tavuk tavuk decacetün tavuk bu horozdur ve bu tavuktur dikun müzekker olduğu için haza decacetün müennes olduğu için hazihi ile işaret ettik veya bir erkek biri dişi evet. olduğu için haza dikun işte biri erkek, biri dişi. Niye? Haza sadece Dikun'a işaret etti. E Hazihide Hazi. Deccac'e mi? O da dişi'ye işaret dişi etti. Yani oros'un giden. dişi or hmm. şey, oros'un erkezi or hmm. ben ne onu söyledim? Dikun'u zekker olduğu için Haza ile Deccac'e tüm olduğu için <gülüyor> Hazih ile işaret ettik. Dedim mi? <gülüyor> Hazepnül Müdiri ve Hazih'i bintül müderrisi Bu müdürün oğludur. Müdürün oğlumuz Zekker olduğu için Haza. Ve bu öğretmenin kızıdır. Derken bin türlü derisi olduğu için Hazihi ile işaret ettik. Hazihi Ümmü Yasir'in Bu Yasir'in annesidir. Ümmün kelimesi anne. Ümmü Habibe, Habibe'nin annesi. Ümmü Seleme, Seleme'nin annesi. Ümmü Süleym, Süleyman'ın Sahabi hanımlardan bahsettik. Ümmü kitapta kitap kitap kitapların anası, aslı yani. Ana biraz Bizim dilimiz değil. ek gibi. Evet. El Ümmü, İmam Şafii'nin evet. kitaplarından birisi. Çok değerli asıl. Ümmül Kura. Ümmül Kura. Yani Mekke'nin ismi. Köylerin anası. Yerleşim yerlerinin anası manası. Ümmü'l-Kitap Kur'an, kitapların anası. Tamam? Evet. Ümm kelimesi anne demek. Hazihi Ümü Yasir'in Ümü kelimesi de gene müzekker gibi yazılıp müennes olan kelimelerden anlaşılıyor zaten anne olması hasebiyle. Yasir'in annesidir. Eyne kudrul lahmi Kadır, tencere. Et tenceresi nerede? Hie fislaceti. O buzdolabın içindedir. Derken, huve kullanmadı. Niye hie kullandı? Mühendis olduğu için. Ne mühendis? Mühendis? Ney mühendis? Sonunda kilitledi. Buzdolabını. Ney? Sonra bir kapalı dedi. Kadir, kadir, tencere. Kapalı gerekir değil mi? Buzdolabının alakası bu buzluğa, şey, bir bir bir şey, o hiyenin ne alakasıdır? Doğru. Dah hiyenin buzdolabına, buzdolabına şey, ait değil ki. Yani. Yani. Ha, hiye hangi zamir? Yani. Kime racı? kimi işareti e, dönseyebilecek. Yani kime, kime, kim, kendinden önceki bir kelimeye gidecek bu hiye zamiri. Hı. Zamirlerin kendinden önceki raci ettiği, döndüğü bir asıl var. kelime vardır. Pis. Pis gıdır, pis gıdır. Gıdıra gider o. Gerek değil mi? Tencereden bahsetmiyor muyuz? biz? Evet, Sorduğumuz şey tencere değil mi? Doğru. Et tenceresi, süs tenceresi neyse ne? Tencere değil mi bu? Evet. Kadır kelimesi mühendis yani. kelimelerdendi. Peki ya kelime kaç <gülüyor> tanedir? Doğru. Çok. Belli olmayan mühendis kelime. Çok. Lan ezberlenecek. Ezberlenecek. Yani. Dil öğreniyorsa ezberleyeceğiz. Ya. Çok derken binlerce değil. Aynen. Belki onlarca. On, on. Onlarca yüzlerse. <gülüyor> evet. Burayı anladık mı? Gıdrü'l-Lahmi. Nerede diye sorduk. Orada sorulan asıl kelime lahim mi, mı? <gülüyor> Gıdr. O da mühendis olduğu için ona işaret eden zamir olarak hiye edip. Mesele böyle basın Sellaze ile hiç alakası yok yani hiye'nin. Hiye kendinden önceki bir kelimeye bahsedecek. Onun yani yerine alınmış olan bir zamir olacak. Hâzâ babun ve hadihi nâfizetun. Bu kapıdır ve bu penceredir. Nâfizetun ise pencere. Hâzâ babun ve hadihi nâfizetun. Pencere, pencere. Bunlara Yok. Nafiz zayn. Bu peltek zayn. Nafidir. Maşallah bugün azminiz çok hoşuma gidiyor. Hiç kimse dur demiyor. <Gülüyor> devam devam. Şey devam. <gülüyor> <Peygamber>. Dur desek bile <Gülüyor> imam bildiğin <gülüyor> <gülüyor> Aşk <l buffet gülüyor> diye Hocam orucam. <gülüyor> Bir dakika arkadaşlar. Ra kelimesi ee, üstün şeklinde okurken direkt kalın okulmuyor mu? Evet. Evet. Yani Müderris'te hep bunu re diye okuduk. Müderris, ri. Müderri. Esre değil mi? Doğru. Üstünle ötrede kalın olur. Esre deyince olur ra harfi. Rı. Evet. Medreset, e, Me, o da dilimize yerleştiği için. Yoksa medrese idi aslı. aslında. Aslında evet. medrese de yani dilimize o, o öyle yerleştiği için. Yani, Manaya değişikliği yok pek tıkaydırılmıyor. Tamam. Detaylı ederseniz yoksa devam ediyor mu? Detaylı olacak. daha yani. bir şey Burayı söyleyince burayı. Resimleri diyor Resimler. Ondan sonra üçüncü alıştırma, ondan sonra dördüncü, beşinci alıştırma. Toplam beş tane alıştırma var. Biz sadece birisini gördük şimdi. Yani. Yani, yani, bir, Hocam, bir, bir, işte bir de bu kafa şeyine... Evet. sana... <gülüyor> aynen,